Bismillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu aleyke ya sayyid el-evvelin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'il veliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın el-esma'ül ef'alü'l husna'sını anlamaya çalışıyorduk. Rabbimiz'i tanıyabilmek için Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak lazım. El Esmaül Hüsna'sından tanımak lazım. El Esmaül Hüsna'sını da anlayabilmek için Allah'ın El Ef'alül Hüsna'sını, güzel fiillerini, muamelesini anlamak lazım ki, Filir, efal, esmadan tecelli ediyor. Esmada zatından tecelli ediyor. Sıra Ehles'e, filine gelmişti. Allah halis kılar. İhlas sahibi kılar. İhlas verir. Onu samimi kalar. Gönlünü temizler, hadis hale, saf hale getirir, onu saflaştırır, yarattığı fıtrat üzere kalar, kabil manada onu kul kalar. Allah'ın her muamelesi kuru, hadis hale getirmektir, ihlasli hale getirmektir. İblis de huzurdan kovulurken Sırat-ı müstakhimde oturacağım. Gelenlerin sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları şaşırtacağım, kendime bağlayacağım. Ehlaslı kulların, evet, halis kulların, saf sana kul olanların, olanlar müstesna dedi. Allah doğru dedi. Senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir sarsanatın yoktur. Hiçbir etkin yoktur, hiçbir gücün yoktur. Devamında öyle buyurmuştu. Andolsun ki kim sana uyarsa hepinizi toptan cehenneme dolduracağım buyuruyordu. Bu durumda kurtuluş için sadece ihlaslı olmak gerekiyor, samimi olmak gerekiyor. Samimi olanlar Rabbine şükredenlerdir. İblis kimi şükürsüz yaparsa onu kendine bağlamıştır, peşinden sürüklemiştir, ipi boynuna bağlamış ve peşinden sürüklüyor demektir. Ama Allah ehlaslı kılar buyurdu. Ehlaslı olmak isteyenlere yardım eder. Allah her neyi emretmişse o bizi ihlaslı kılmak içindir. Haris bir kul kılmak içindir. Mübarek Ramazan ayındayız. Oruç bizi halis kılar. Namaz bizi hadis kılar. Hac bizi hadis kılar. Zekat bizi halis kılar. Bizi temizler. Nefsimizi temizler, teskiye eder. Allah'ın hükmüyle kendimize hük hükmetmemize vesile olur. Bu gücü, bu kuvveti bize kazandırır. Rabbimizi tanımadan O'na iman etmemiz mümkün değildir. Onun için Rabbimizi ef'aninden, fiillerinden tanıyacağız. Tanımaya, anlamaya çalışacağız. Elbette ki, Alemlerin Rabbini anlamak gerçekten zor şeydir. Anlatmak çok daha zor şeydir. Herhangi bir meseleyi, herhangi bir emri, herhangi bir hükmü anlatmaya ya da anlamaya benzemez. Anlamak için mutlaka tefekkür etmeye, anlamaya çalışmak gerekir. Tefakuh, yani derinlemesine düşünmek gerekir. Tedavür etmek gerekir. Ayetlerin, olayların, meselelerin, Allah'ın bize olan muamelesinin arkasına, hikmetini Allah'ın muradına bakmaya çalışmak lazım ki Rabbimizin muamelesini, ef'arini anlayabilelim. Ef'ari anlayınca her ef'al mutlaka Allah'ın bir esmasından, isminden tecelli ediyor çünkü. Hem ef'arini anlayınca, anlarken esmasını da anlamış oluruz. İsimlerini de anlamış oluruz. <Gülüyor> o zaman Rabbim kendisini bize tanıttığı gibi tanıttığı kadarıyla Rabb'i bizi tanımış, anlamış oluruz. Dolayısıyla tanıdıkça, anladıkça iman etmemiz mümkün olur. Onun hakkını takdir etmek mümkün olur. Yoksa uzaksan bir sevgi, uzaktan bir iman, kabul ediyorum demek iman değildir, inanıyorum demek iman değildir. Sevmeyene kadar, her şeyden çok, canından çok sevmeyene kadar, marıyla, canıyla, Allah yolunda, onun sevgisini, rızasını, kazanma çabası, gayreti, o ceh, cihat olmayana kadar iman etmiş olmuyor insan. Onun için bir kul için en önemli, en hayati, hem dünyası hem ahireti için en önemli mesele Rabbini bilmektir, Rabbini tanımaktır, Rabbine şahit olmaktır. Rabbinin kendisini nasıl temizlediğini, teskiye ettiğini, ihlaslı kıldığını görmeden de onun Fiillerini, efalini, onu halis kıldığına şahadet etmeden iman etmiş olmuyor. Her bir fiili için bu böyledir. Kul her anda onun bir fiiliyle muhataptır. Oruç tutarken Allah'ın hükmüyle kendine hükmediyor. Nefsine hükmediyor, bedenine hükmediyor. Rabbine, teslim oluyor. Nefsinin hükmünden kurtulup Allah'ın hükmüne, Allah'ın nefreti, ruhun hükmüne girmiş olur ki ancak o zaman salih bir kul, ihlaslı bir kul, samimi bir kul olmuş olur. Aynı şey namaz için öyledir. Günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkıp kulluğunu ona arz etmesi, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demesi, yalnız sana avdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz deyip geriye kalan her şeyden, her şeyin sevgisinden başka şeyleri Rabbine şirk koşmaktan evet, kurtulması onu temizler, teskiye eder ihlası samimi kılar, halis bir kul sadece Allah'a kul kılmış olur aynı şey Zekat için geçerlidir. Malından verince, Allah'ın kendisine ikram ettiğinden verince, ruhundaki, gönlündeki cömertliği, kerimliği arttırmış olur. Cimrilikten kurtulmuş olur. Nefsinin cimriliğini temizlenmiş olur. Hadis olmuş olur. Aynı şekilde hac baştan sona öyledir. <gülüyor> Evet, Rabbini istediğini, Rabbinin rızası etrafında döndüğünü, sema ettiğini, kurban edip urban olduğunu, Rabbinin rızası peşinde koştuğunu, birlik, beraberlik içinde müminlerde olduğunu Arafat'ta dua ederken orada beyan eder. Allah da bu hali, bu ihlası ona verir. Çünkü davet eden odur. İkramı yapacak olan da yine O'dur. Bütün bunlar bize neyi kazandırır? Şehadeti. Yani eşhedü en la ilahe illallah demeyi kazandırır. Bizi Rabbimize, Rabbimizin ef'arına, güzelliğine şahit kılar. Öyle buyurmuştu. Allah ayet-i kerimede Allah çok çok temizlenenleri sever. Temizlenip ihlas sahibi olan halis manada kul olanları sever. Evet, öyle emretmişti ayet kelime de Allah'a halis kullar olun. Dini sadece Allah'a has kılarak, halis kılarak Allah'a abdol buyuruyor. Dini Allah'a has kılmak demek, hayatı Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaşamaktır. Allah her neyi kulundan istiyorsa, bu O'nun kulü üzerinde muradının gerçekleşmesi içindir. O'nun muradı, insanın kulunun has, hadis olarak kendisine kul olması olmasıdır, muradının üzerinde gerçekleşmesidir. Bunun içinde kirlendikçe temizlenmesi gerekir. Gönlü kirlenince has olmaktan, halis olmaktan, tertemiz olmaktan çıkmış olur. Allah temizlenin dedi. Nasıl temizlenmesi gerekir? Elbette ki kulun gönlünü şeytanın verdiği vesulseden temizlenmesi gerekir şirkten, küfürden temizlemesi gerekir. Aklını, hafızasını, yanlış bilgiden, düşünceden, fikirden temizlemesi gerekir. Aynı şekilde bedenini kirden temizlemesi gerekir. Böyle olunca halis olur, tertemiz olur. Halis olması demek, Allah'ın yarattığı fıtrat üzere olmak demektir yaşadığı hal, her ne olursa olsun, Allah'ın rızasını gözeterek, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparak, ancak tertemiz olur, halis olur, saf olur. Allah her neyi emretmişse, aynı şekilde her neden, nehyetmiş, men etmişse, hep temizlenmek içindir. Manevi olarak, büyüyüp kemale ermemiz içindir. <gülüyor> eğer ibadetlerimiz bizi temizlemiyorsa, teskiye etmiyorsa, öğrendiklerimiz, anladıklarımız eğer bizi temizlemiyor, teskiye etmiyorsa, saf hale, halis hale getirmiyorsa bu durumda Rabbimizle muhatap olamadık demektir. Çünkü Allah halis kalar buyurdu. O temizler. Eğer biz Rabbimizle muhatap olup bu muameleyi Rabbim bana yaptı. Bunu Rabbim bana öğretiyor. Rabbim böyle emretmiş deyip Rabbimizin davetine icabet eder. Seni seviyorum demesine karşılık ben de seni seviyorum. Emrettiğin, sevdiğin gibi yapıyorum. Sevdiğin gibi olmak için yapıyorum. Sana abd olmak için iman etmek için, aşık olmak için yapıyorum derse Rabbine cevap vermiştir. Rabbini muhatap almıştır, ciddiye almıştır. Rabbi de onu temizler. Yoksa bütün hayatı boyunca ibadette bulunsa, böyle bir iman ile eğer ibadetini yapmıyorsa, Allah ile muhatap olduğunun farkında olmayıp bunu tatmıyor, bunu yaşamıyorsa, o halis bir kul olmaz. Kendi etrafında dönüp durmuştur. Onun için halımız ortadadır. Ne kadar Allah'a halis kul olmuşuz, ne kadar ihlaslı olmuşuz, halımız ortadadır, görünüyor. Ümmetin hali ortadadır. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam.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 Onlar da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Dikkat etmeleri gereken bir husus vardır. Evet, kibirlenmemek, kendini üstün görmemek, oldu bitti dememek. Rabbine boynunu bükerse bu kibirden de, bu hâlden de kurtulmuş olur. Tehlikeye de dikkat etmesi gerekir. Demek ki ihlas sahibi olmayana kadar, halis kul olmayana kadar kurtuluş yokmuş. Saadet yokmuş. Allah kulunun imanını sever, ihlasını sever, halis olmasını sever, tertemiz olmasını sever. Onun için dini Allah'a has kılıp ona halis kullar olun buyurdu. Din hayat demektir. Hayatınız Allah için olsun, Allah yolunda olsun. Hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda yaşayın. Onunla muhatap olduğunuzu unutmayın. Çünkü sizi yaratan, sizi kendisi için yaratmış. Ona abdolasınız, iman ederseniz, severseniz, mühsin olasınız, güzel olasınız diye. Tertemiz olmadan da, ihlaslı, hadis olmadan da Güzel olmak mümkün değildir. Temizlendikçe, halis hale geldikçe, Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli eder. Evet, insan da kendini temizlemek için, tezkiye etmek için bir yola girmelidir, bir yolu yürümelidir, bir çaba gayret sarf etmelidir ki, hem aklını temizlemiş olsun, Allah'ın vahyiyle nurlandırsın. Yanlış fikirleri, düşünceleri çıkarıp yerine Allah'ın vahyini koymuş olsun. Gönlünü temizlemesi gerekir. Şeytanın verdiği vesveseyi silmesi gerekir. Temizlemesi gerekir. Köfrü, şirki, nifakı temizlemesi gerekir. Rüyayı temizlemesi gerekir ki Saf, Allah için olmuş olsun. Rabbim Allah'tır demiş olsun bun içinde bir yola girip bir yolu yürümek gerekir. Allah'ın kendisini nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakimde yürüyünce temizlenir, teskiye olur. Has, halis hale gelir. O zaman gerçek manada İyyake na'budu ve İyyake nestaîn diyebilir. Yoksa bunu söyleyemez. Söylerken araya bir sürü şey girer. Her şeyi istiyorum, bir de seni istiyorum olmaz. Seni istiyorum. Ama senden her şeyi bir kur olarak istiyorum. Ama sen neyi verirsen benim için hayırlı Benim için güzel odur. Benim için rahmet odur. Benim için cennet odur. Ancak öyle kazanabilirim. Onun dışında da benim için herhangi bir hayır yoktur. Rahmet yoktur. Çünkü sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin. Hayır olan Rabbimsin, kerim olan Rabbimsin, gıdud olan, beni seven, benim hesabımı yapan Rabbimsin.'' Demeden de hiç kimse ''İyâkena abdû ve yâkena stâîn'' demiş olmuyor. ''Gerçek manada'' demiş olmuyor. Ne kadar söyleyebildiyse o kadar söylemiş olur. Evet. <gülüyor> Bir de Allah'ın nefetti efbari vardır. Allah ruhundan nefetti. Allah Meryem'e ruhundan nefetti. Allah Adem'e ruhundan nefetti. Allah insana ruhundan nefetti. Allah bir şeyi yaptıysa yaptım dediyse yapıyorum dediyse, yapacağım dediyse o Allah'ın fiilidir, efalidir. Allah ruhundan insana nefretmiştir. Nefreti, ruhu aşktandır. Ama insan O'nun aşkını, O'nun tecellisini, nurunu başka şeylerle değiştirme hakkına sahiptir. Ruhu anlatmaya çalışırken söylemiştim, nurdan bir bal peteği gibi içi aşkla dolu ruhundan nefedince aşktan nefetmiş. Bütün güzelliği evet, mevcut, bütün isimleri mevcut, gören, işiten, bilen bir nur. Aşktan bir nur Her zerresiyle gören Her zerresiyle işiten Bu gönül Bu insanın Fıtratıdır Fıtrat nurdan bir bal peteği Allah ruhundan Nefretmiştir Sonra insan onu değiştirir Herkese kazandıkları vardır Buyurdu Herkese kendi elleriyle Yaptığının karşılığı vardır. Herkese sahinin peşinden koştuğu şey vardır buyurdu. İnsan başka şeyi sevince ve tercih edince peşinden koşunca onun sevgisiyle onu değiştirmiş olur. Allah'ın nefrettiği o fıtratına nefrettiği ruhu değiştiriyor. Diyelim ki dünyayı sevdi, dünyayı tercih etti, dünyanın peşinden koştu. Yavaş yavaş o fıtratını değiştirmeye başlar. O Allah'ın nefrettiği ruh, aşktan olan o güzellik yavaş yavaş yerini kulun sevdiği şeye bırakır. Çünkü tabiri caizse manevi olarak kul onu yiyip içiyor, onunla nefes alıyor. O her neyi seviyorsa, o onun nefesi yedigi içtiği olmuş oluyor. Dolayısıyla orayı kirletmeye başlar. O aşk, o muhabbet, o Allah'ın tecellisi orayı boşaltıyor, yerine başka şeyler koyuyor. Onun için manevi olarak bakıldığında, eğer biri küfürdeyse, orayı tamamen kaldır, karartmıştır, simsiyah yapmıştır. Bu kendi tercihidir, kendi eliyle yapmıştır onu. Ama Rabbine iman eden, seven biri de elbette ki hepsi derece derecedir. Ne kadar Rabbini sevmiş, iman etmişse, ne kadar Rabbine itaat ediyor, Rabbini dinlemişse o kadar o manevi güzelliğini Allah'ın nefeti, o manevi güzelliğini kemale erdirmeye başlar. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır, tercihi O yapıyor. İnsan aşktan ibaret bir varlık ama Allah kendinden aşk vermiş O'na, O Allah'ın aşkını başka şeylerle değiştirince, Allah'a değil de başka şeylere iman edince, başka şeyleri sevince, her şeyden çok sevip peşinden koşunca, tercih edince, malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etmeyince, Allah'a kurban edip, kurban olmayınca kendi güzelliğini, kendi eliyle değiştirmiş olur. Elbette ki bunu yaparken büyük çaba, büyük gayret sarf etmesi gerekir. Kendini, kendisinden sürekli perdeliyebilmesi lazım ki bunu yapabilsin. Rabbini unutması lazım ki bunu yapabilsin. Yoksa bir kul başka şeyleri, başkalarını nasıl Allah'ı sever gibi sevebilir? Eğer Allah onu yaratmışsa, kendinden ona varlık vermişse, hayat vermişse, şeref vermişse, kendinden ona yakınlık vermişse, melekleri secde ettirmişse, her şeyi onun için yaratıp onun hizmetine, emrine vermişse, ona ebedi bir hayat hazırlamışsa, seni bana Abdullah'sın, aşık olasın, sevesin diye yarattım demişse, o zaten öyle yaratılmış. Hali öyledir zaten. Bir insanın bunu kaybetmesi çok zor bir şeydir. Büyük bir çabayı, büyük bir gayreti gerektirir. Onun için manevi olarak kim neyi Allah'tan isterse, Allah onu verir ve ikram eder. Öyle buyuruyordu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Şükür de bellidir, nankörlük de bellidir. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın. Tercih onundur. Dileyen hazreti insan olsun, meleklerin secde ettiği varlık olsun. Dileyen dileyen herhangi bir hayvan olsun. Olabilir. Tercih onundur. Hangi hadisi seviyorsa o fıtratına onu dolduruyor. Öncekiliği boşaltıp onu dolduruyor, onu yerleştiriyor. Onu yerleştirmek için bayağı zorlanması gerekir. Çünkü fıtrat olarak İslam fıtratı üzere yaratılmış, Allah'ın tecellisini taşıyor, o güzelliği taşıyor. O güzelliği bırakıp, daha doğrusu reddedip, kovup yerine başka şeyleri koyabilmesi lazım ki kendini değiştirmiş olsun, fıtratını değiştirmiş olsun. Öyle buyurmuştu ayet kelime de Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onlardakini değiştirmez. Onlar kendini değiştiriyor. Onlar değiştirince Allah da değiştirir. Yani diyelim ki hepsi böyle eşek olmak istiyor. Allah olur diyor, tercih sizindir. Nedir eşekin hali, eşekin vasfı? Yükü yüklersin, yükü taşır. Götüreceği yüreği götürür, gelir, samanı yer, sabah bir daha yükü alır, taşır. Eğer biri ben hayatıma bakarım, dünya hayatına bakarım, kazanmaya bakarım, işime bakarım, ticaretime bakarım, mevkime, makama bakarım, dediyse, tıpkı o eşek gibidir. Sabah çıkıyor, işe gidiyor, ya da çalıştığı yere gidiyor, ticaretine gidiyor, Akşam oluyor, eve geliyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Bir daha hadi yükü taşı, Yükü taşımaya devam. Eşek. Eğer onun Allah ile bir derdi yoksa, eğer onun ebedi hayatını kazanmak gibi bir derdi, bir çabası, bir gayreti yoksa, eğer onun Allah'ın rızasını, kendisini yaratan malikini, melikini, sahibini razı etmek gibi onun sevgisini kazanmak gibi bir derdi yoksa, bunu içinden, gönlünden, gönlünün en derin yerinden hissetmiyor ve tatmıyorsa, o fıtratını kaybetmiştir. Fıtratını bozmuştur. Allah'ın aşkının, muhabbetinin yerine, Allah'ın nefrettiği o ruhun yerine başka bir şey koymuştur. Onun için bazen kardeşlerimiz soruyor, cehenneme gittiğinde azabı gören ruh mudur yoksa beden midir? O ruhunu kaybetmiş. O insanlığını kaybetmiş. Dolayısıyla onda o ruhtan eser yoktur, onu kaybetti. Son nefeste kadar bu imkan devam eder. Kalbi mühürlenmiş olanlar önceden onu kaybeder. Diğer insanlar için son nefeste kadar bu imkan devam eder. Ama son nefeste onu tamamen kaybetmiş olur. Artık o başka bir varlıktır. Onun için Rabbini dinlemeyenler için, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler için Allah öyle buyuruyordu. Onlar hayvanlar gibidir. Kel enam davar. Onlar davar gibidir dedi. Allah'ın ayetleri onlara okunur. Ha hayvanlara seslenmişsin söylemişsin nasıl ki seni anlamıyorsa onlar da öyle olmuştur dedi. Ama Allah öyle olmamızı istemiyor. Onun için ısrarla davet ediyor. Yaptığın hayıra, iyiliğe, güzelliğe karşılık en az bire 10 veririm dedi. Bire 100, 700, hesapsız veririm dedi. Neye göre? İmanına göre, aşkına, muhabbetine, samimiyetine, ihlasına göre veririm dedi. Ama yanlış, bire birdir. Sen bir yap, en az 10 veririm dedi. Sen bir güzellik yap, onun karşılığında o manevi nimetten evet 10 veririm. Ya da on tane yanlışı siler, yerine on tane güzellik koyarım dedi, yaparım dedi bunu. Bunu böyle yapıyorum dedi. Evet Onun için herkes ne olmak istiyorsa onun sevgisi peşinde koşar, onun rızası peşinde koşar. Onun için Mevlana öyle söylemişti. Nevi, neyi seviyorsan olsun sen. Bir lokma ekmeği seviyorsan bir lokma ekmeksin sen. Aynı şekilde eğer biri Allah'ı seviyorsa ona paha biçilmez. O Rabbinin güzelliğiyle güzel oluyor, tecellisiyle tecelli güzel oluyor. Rabbinin rahmetiyle, aşkıyla, muhabbetiyle güzel olur. O, oraya o gönüne tecelli ediyor çünkü. Onun için Allah Halis olun dedi, ihlaslı olun dedi. Dini Allah'a halis kılarak halis kullar olun dedi. Yani hayatınız Allah için olsun. Allah yolunda olsun. Allah'ın rızası peşinde hayatınızı yaşayın, harcayın. Dolayısıyla hayatımızı neyin peşinde koşarken harcıyorsak Hayatımızı ona hurban etmiş oluyoruz. Karşılığında da peşinden koştuğumuz şeyi, şeye layık olmuş oluyoruz. Ama Allah öyle buyuruyordu. Herkesin peşinden koştuğu şeyi, göreceği o gün, kıyamet gününü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim dedi. O kadar dehşet bir haldır yani. O kadar ki neden kendimden gizleyeceğim dedi neredeyse, sizi o halde görmek istemiyorum. Kaybetmiş olarak görmek istemiyorum. Sizi evet, kamil manada bir kul, bir aşık olarak görmek istiyorum. Meleklerin secde ettiği bir varlık olarak görmek istiyorum. Her türlü nimete layık bir kul olarak görmek istiyorum. Ahirette seninle, senin benimle olmanı istiyorum. Cemalimi müşahede ettirmeyi istiyorum. Seni sana müşahede ettirmeyi istiyorum. Sana nasıl bir güzellik vermişim. Seni buna şahit kılmak istiyorum. İnşallah Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi olmaya çalışırız. Allah'ın nefreti, ruhu Taşımaya çalışırız. Emaneti taşımaya çalışırız. Kirletiysek ne yapacağız? Evet, Rahman ve Rahim olan, seven Rabbimiz öyle buyuruyor. İstiğfar et. Estağfurullah de. Hiç kirlenmemiş kabul ediyorum. Hiç kaybetmedin. Tövbe yarabbi de dön. Hiç yanlış yapmamışsın gibi kabul ederim. Hatta Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Pişmanlık tövbedir. Yani gönlünden pişmanlık hissetsen bile tamam kurum sen kaybetmedin. Silmiyor orayı. O güzelliği ondan almıyor. Bu güzellik sende kalsın. Onun için kaybedenler çok büyük bir çaba gayret saf etmeleri lazım ki kaybetsinler. İnşallah kazanmaya çalışacağız. Kazandırmaya çalışacağız. Allah'ın bize nefeti ruh olacağız. Bununla beraber manevi olarak bir de büyüyüp Allah'ın güzelliğine, tecellisine mazhar olup Kamil manada Rabbimizin Sevdiği gibi bir kul Olacağız. Allah'ın muradı da Üzerimizde gerçekleşmiş olur. Bunun için de Ya Rabbi şunu istiyorum, bunu istiyorum değil Sen benden ne istiyorsun deyip inşallah hayatı da Öyle Yaşayacağız. <gülüyor> Bir de Allah'ın evet, Se'ele fiili var Allah sorar Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede Hesap sorucu olarak Allah yeter Bir de Allah kıyamet günü sorar Neyi soruyor kıyamet günü? Mehmet yerindekilerine dünyada ne kadar kaldınız diye sorar. Onlar da bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar ne buyurulur? Pek az kaldınız. Niye Allah böyle haber veriyor? O günü bekleyip Allah böyle sorar demek doğru değildir. Bu her bir ayet için böyledir. Allah soruyor. Dünyada ne kadar kaldınız, herkes geriye dönüp hayatına baktığında evet, bir gün, yarım gündür. Hayatınız zoruna geldiğinde de bu böyledir. Geldik ve gidiyoruz. Onun için, ebedi hayatımızı kazanabilmek için Rabbimizi unutmamamız gerekir. Bu dünya hayatının geçici olduğunu, asıl sevmemiz gereken hayatın ahiret hayatı olduğunu, Rabbimizin bizim için tercih ettiği, takdir ettiği, hayat olduğunu Allah bize hatırlatıyor. Öyle buyuruyordu. Cennetteki nimetleri anlatıyor. Sonra Allah buyuruyor. Yarışanlar bunun için yarışsın. Dünya için yarışmayın. Ahiret için yarışın. Çalışanlar bunun için çalışsın. Asıl hayat ahiret hayatıdır dedi. Asıl hayat Allah katındaki hayattır dedi. Yani Allah katındaki hayati tercih et. Ahiret hayatını tercih et. Tercih edince ancak dünyayı ahirete kurban edip ahireti kazanabilirsin diye haber veriyor. Evet, Allah her şeyden sorar. Her neyi söylemişse ne cevap verdin diye sorar. Sana şöyle emrettim. Ne yaptın? Yaptın mı, yapmadın mı? Doğru ol dedim. Güzel yap dedim. Cennete koş dedim. Rabbine firar et dedim. Eleştirme dedim. Çekiştirme dedim. Yerme dedim. Yardım et dedim. Rahmet et dedim. Yedir dedim, İçir dedim, giydir dedim. Birbirinize hidayet olun dedim. Beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedim. Beraber Allah yolunda çabakayla sarf edin, cehd edin, cihad edin dedim. Birbirinizi sevin dedim. Kardeş olun dedim. Kardeşlerinizin arasını bulun dedim. Yaptın mı, yapmadın mı? Her türlü ibadet için öyle. Beni zikret dedim. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken. Beni unutma. Beni zikret dedim. Nerede olursan ol. Kiminle beraber olursan ol. Benim huzurumda olduğunu unutma dedim. Ne yana dönersen dön. Benimle muhatapsın dedim. Ben sana şah damarından daha yakınım dedim. Böyle iman ettin mi? Etmedin mi? Kabul ettin mi? Etmedin mi? Namazı kıl dedim. Orucu tut dedim. İmkanı olanlar, yol bulabilenler evet, beytimi ziyaret etsin dedim. zekatı ver dedim, infak et dedim, sadaka ver dedim, yardım et dedim. Yaptın mı, yapmadın mı? Sorar. Her neyi vahyetmişse sorar ve hayatımızın her anını, her alanını kapsıyor bu. Her anda onun bir emri vardır ve biz kazanalım diyedir. Böyle Rabbinin emrini, hükmünü dinleyen, ciddiye alan, hesabını yapan bir kul, Rebani bir kul olmaz mı? Allah öyle buyuruyordu. Rebaniyundan olun. Rebani. ilahi bir varlık. Manevi bir varlık olun. Çamurdan bir varlık olma. Sana nefret diyeyim, ruh ol. Gönül ol. Maneviyat ol. Nurdan bir varlık ol. Meleklerin secde ettiği bir varlık ol. Evet. Allah sorar. Evet. Hem de her şeyden her nefesimizden, ağzımızdan çıkan her kelimeden. Çünkü her nefeste ne yapmamız gerektiğini bize vahyetmiş, beyan etmiştir. Aynı şekilde peygamberleriyle öğretmiştir. Kazanalım diye, ona yakın, mukarrebun olalım diye, ona dost olalım diye kendisi için yaratmış. Bu şerefi vermiş. O şerefi taşıyalım diye. Üç kuruşa, üç günlük dünya hayatına tenezzül etmeyelim diye. Bir avuç toprağa, çamura tenezzül etmeyelim diye. Onun için hemen ilk başta Adem'i yarattı. Evet, meleklere ben ona ruhumdan nefrettiğimde hepiniz toplam hep beraber ona secde edin dedi. Önce sen dedi. Meleklerin secde ettiği varlıksın. İlk andan itibaren önce onu söyledi. Onun için bütün fiilleri onun sevgisinden, aşkından, muhabbetindendir. Kuruna olan sevgisindendir. Mesela kurun bunu görmesidir. Bakıp anlamaya çalışmasıdır. Bence dememesidir. Allah'a göre demesidir. Allah'a göre deyince Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Allah'ın kendisine muamelesini, ef'arını anlar. Bu durumda kul ne yapması gerekir? Allah bir de onu da ona söylemiş. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Her konuda öyle ki ne düşünmesi gerektiğini, ne konuşması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini bile evet anlatmıştır. Bir de Allah'ın kıssesna fiili vardır. Kısa etti, anlattı. Hikaye etti, anlattı. Haber verdi, anlattı. Ama Allah'ın anlattığı hak ve gerçektir. Biz sana bunu hak ile anlatıyoruz dedi. İbret alasınız diye, ders alasınız diye. Kur'an'daki bütün kısalar böyledir. Allah kısa eder, anlatır, örnek verir. Ama anlattıkları mutlaka yaşanmış olan kısalardır. Bazı alimlerimiz Kur'an'daki kısaları olmamış olabilir ya da olmamıştır diye Allah örnek veriyor diye anlatmaya çalışıyorlar. Elbette ki bilmeden. Bir önce söyledim. Allah hak ile kısa eder dedi, anlatır dedi. Anlattığın Allah'ın anlattığı haktır dedi. O bir gerçektir dedi. Ders alasınız, ibret alasınız diyedir dedi. Sizin için bunda bir ibret vardır dedi. İster, Yusuf Aleyhisselam'ın kısası olsun, ister iki bahçe sahibinin kısası olsun, ister Hızır Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'ın kısası olsun hepsi hak ve gerçektir. Yoksa öyle işte Allah onu örnek olarak öyle anlatmış, aslında böyle bir mesele böyle bir olay gerçekleşmemiş demek ayetleri inkar olur. Yani nasıl gerçekleşmemiş, olmamış bir şeyi Allah olmuş gibi anlatır. Allah onu yaratır, öyle yaptırır, onu ondan sonra anlatır. Olmamış şeyi niye anlatsın? Olan şeyi anlatıyor. Hakkı anlatıyor. Gerçekleşmiş olanı anlatıyor. Bize düşen oradaki dersi almaktır, ibreti almaktır, görmektir. Allah anlatır, öyle buyurdu. Allah size peygamberlerin kısalarını anlatır. Bir de iman etmeyen kavmin kısasını nasıl helak ettiğini anlatır. Allah anlatıyormuş. Evet. Kısasında Allah size evet, anlatıyor. Size anlatıyoruz, buyurur. Allah bize anlatıyor. Onun için anlatmadığı, örneklendirmediği kısa olarak, örnek olarak anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Peygamberleri anlatır, peygamberlerle beraber olanları anlatır, onların nasıl kazandığını anlatır, onların imanını anlatır, onların Allah'a teslimiyetini anlatır, takvasını anlatır, mühsenliğini, güzelliğini anlatır, kulluklarını anlatır, aşklarını, muhabbetlerini, Allah yolunda cehd etmelerini, cihad etmelerini anlatır. Fedakarlıklarını anlatır. Musibetlere, belalara nasıl sabrettiklerini anlatır. Ateşe atılırken bile "Hasbunallahu ve ni'mel vekil" dediğini anlatır. Aynı şekilde onlara iman etmeyip itiraz eden, onlara itiraz çünkü Allah'ın ayetlerine vahyine itirazdır. Yani Allah'a itirazdır. Allah'ın onları nasıl helak ettiğini anlatır. Helak etmeden önce onlara nasıl mühlet verdiğini anlatır. Nasıl tekrar tekrar uyarıp ihaz ettiğini anlatır. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Onlar ateşi gördüklerinde bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu anlarlar. Ne olurdu? Ateşi görmeden önce, azabı görmeden, cehennemi görmeden önce bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu Mülkün, dünyanın da, ahiretinin de Allah'a ait olduğunu bilselerdi, bunu anlasalardı, ne olurdu. Neden Allah öyle buyuruyor? Eğer zorlasa o iman olmaz. Ama Allah kazanmasını istiyor. O yaratmış. Hiç kimse Allah'ın kuluna olan yakınlığını anlayamaz. O yaratmış kendinden varlık, kendinden hayat vermiş çünkü. Onun kazanmasını istiyor. Onun için ne olurdu diyordu, buyuruyor. Azabı görmeden önce her şeyin Allah'a ait olduğunu bilselerdi. Mülkün, hükmün Allah'a ait olduğunu bilselerdi. Hurbunu bilse ne olur? Bilse Rabbine boyun büker. istediğini Rabbinden ister. Ahireti tercih eder. Rabbini kabul eder. Hiç kimse de bir gücün olmadığını anlar. Rezak olanın, kerim olanın Allah olduğuna iman eder. Ondan ister. Korkmaz, endişe etmez. Dünyası için, dünya hayatı için, nimetleri için. Rabbinden ister. Ama başkalarından isteyince, başkalarından bir beklentisi olunca Rabbini unutmuş olur. Rabbinden bir çevirmiş olur. Allah anlatıyor. Bir de siz anlatın dedi. Bir de siz kısa idin. Örneklendirin. Anlatın. Onun için buyuruyor. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Evet. Hikmetle davet et. Biz de Rabbimize davet ederken hikmetle davet etmemiz lazım. Anlatmamız lazım en güzel söz neyse, onu söylememiz lazım. Neden? Bir kul olarak, Allah'ın kulü olarak, Allah kullarının kazanmasını istiyor ya, kul kazanınca Rabbimiz seviniyor ya, evet, amiyeni bir de evet, seviniyor ya, öyle olsun istiyor ya, biz de O'nun sevdiği gibi yapınca, Kulun Rabbi ile sevinmesi lazım. Yani bunu yapınca Rabbim sevinir mi? Yoksa Rabbim küser mi? Darılır mı? Gazap eder mi? Deyip anlamaya çalışması gerekir. Ama ne buyurdu ayet-i Eğer Allah kullarının günahına göre muamele etseydi yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Kulların günahına göre, yanlışına göre muamele etmiyor. Allah rahmeti zatına yazdı, buyuruyor. Rahmetiyle muamele ediyor. Bir kul olarak bize düşen Rabbim nasıl seviyorsa, ben de öyle seviyorum. O nasıl istiyorsa, ben de öyle istiyorum. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum değil. Rabbim ne istiyorsa, Rabbimin istediği gibi istiyorum. Benim Rab'imden istediğim dua Rab'imin benim için takdir ettiğidir, benim için sevdiğidir, benim için yaptığıdır. Evet, Allah anlatıyor. Bir de bizim gönlümüze anlatıyor. Ne zaman gönlümüze bir örnek gelse Mesela bir şey olur, bir mesele olur, bir olay olur, bir şeyle karşı karşıya geliriz, birden gönlümüze bir mesele gelir. Bir atasözü gelir. Veya gönlümüze bir ayet gelir. Olmuş, bitmiş bir olay, bir mesele gelir. Allah gönlümüze o kısayı o anda vahyetti. Onun için Hayırdan gönlümüze ne geliyorsa o Allah'tan. Şerden ne geliyorsa o da şeytandan. Mesele Rabbimizin bize kısa ettiğini, anlattığını dinlemektir. Ama böyle şeytan da anlatır öyle. Şu şöyle oldu, onun için bu böyle oldu. Ya da şu şöyle olmuştu, bu da böyledir. Bu böyle olmuşsa bu da şöyledir. Şeytani. Ama Allah'ın de kısa ettiği, bizim için anlattığı, bizim için sadece rahmettir. Gönlümüz genişler, gönlümüz cennet olur. Rabbimizi dinleyince gönlümüz ferahlar, genişler, sekinet iner, itminan olur, nuruyla nurlanır. Şeytan gösterse verip biz onu kabul ettiğimizde gönlümüz daralır, bulalır, sıkışır. Onun için bunu anlamak çok nettir. Yoksa anlamadım diye bir şey yok seven, seni sevdiği için yaratan, önce sevmiş, sonra yaratmış. Böyle bir kul kendime istiyorum deyip yaratmış. Şöyle şöyle imtihanlara tabi tutacağım. O imtihanlar esnasında o da beni sevdiğini ortaya koyacak. Bu sevgiye, bu aşka layık olacak bir kul. Onun yaptığı... Her muamele, onun için aşktan, muhabbetten, onun için bütün fiilleri aşktan tecelli ediyor. Muhabbetten tecelli ediyor. Her muamelesi öyledir, her muamelesi seni seviyorumdur. Seni seviyorum, güzel olmanı istiyorum, temizlenmeni istiyorum, seni seviyorum, büyümeni istiyorum, seni seviyorum, şu yanlışından kurtulmanı istiyorum, şu yanlış fikrinden, şu yanlış düşünceden kurtulmanı istiyorum, seni seviyorum. Senin de bana seni seviyorum demeni istiyorum. İman ettim demeni seviyorum. Evet, Allah her şeyi anlatır. Mesele bizim Rabbimizi dinlememizdir. O kadar çok her anda muhatap oluyoruz ki Rabbimizle muhatap olmadığımız bir anımız yoktur. Ama o kadar çok. Yani şahit oluyoruz ki, şahit olmamız gerekir ya da, hadi diyelim ki bir kısmında şahit olmadık, tabiri caizse iş işlemedik, duymadık onu. Yani gönül, kulağımız da onu duymadı. Bir de böyle, gök gürültüsü gelen, gibi gelen, muamele vardır. Hitap vardır. Onu da işitmedim diyemez. Anlamadım diyemez. Mesele Allah ile muhatap olmaktır. Rabbimizle, sahibimizle muhatap olmaktır. O'nun bizi muhatap aldığını bilmektir. Her anda bize muamele ettiğini bilmektir. Ve bu muamelenin saf, aşktan, muhabbetten, rahmetinden olduğunu bilmektir. Allah rahmeti zatına yazdı buyuruyor. Ben kullarıma, Erhamer Rahimin, Rahman ve Rahim. Okullarına karşı rauf ve rahimdir. Buyuruyor. Mesele bizim ona kul olmamızdır. Dünya hayatına bir günlük diyor. Burayı anlarsak gerisini anlarız. Eğer dünya hayatı ahirete, ebedi hayata göre bir günlükse sadece burada imtihana tabi tutar. Burada yaşanan sıkıntılara bakıp Allah'ın rahmetini, sevgisini görmezden gelip Sanki dünya ebediymiş gibi anlamak olur. Dünya hayatını bir günlük hayat olarak anlarsak imtihan ne olursa olsun bu imtihan imani ispatlama, imani kazanma imtihanidir. Yani Allah'ın sevgisini kazanma ve bu sevgiyi koruma, bu sevgiyi kemale erdirme imtihanidir. İmtihan ne kadar büyükse o kadar kazanma imkanı vardır. Onun için peygamberler en büyük imtihanlara tabi tutulmuş. Eğer imtihan büyükse, bu durumda Rabbimiz daha büyük bir şekilde seni seviyorum demiş, sana güveniyorum demiş, sen kazanırsın demiş. İmtihan küçükse o zaman küçük demektir. O zaman daha büyük imtihanlarla karşı karşıya gelme büyüklüğünü gösteremiyor demektir. İmtihan büyükse Rabbimizin evet, kuruna seni seviyorum demesi büyük demektir. Buna üzülmesi değil, buna sevilmesi gerekir. Rabbim beni ciddiye alıyor. Rabbim bana güveniyor. Demek ben büyümüşüm ki bana böyle bir imtihanı veriyor. Bir imtihana tabi tutuyor. İnşallah imtihanları Rabbimizin bize seni seviyorum demesi olarak anlayacağız. Her ef'alının el-esmaul husnasından güzel isimlerinden tecelli ettiğini anlayıp iman edeceğiz. Ve her esmanın ismin, güzelliğin zatından tecelli ettiğini anlayacağız. Dolayısıyla saf aşktan, saf muhabbetten tecelli ediyor. Evet. Allah'ın Allah ismi, zat ismidir. Hiçbir isim, Allah'ın zat isminin yerini almaz. Ve saf, aşk demektir. Allah diye yazdığında, hangi harfi çıkarırsan çıkar, baştan bir harfi çıkar. Yine Allah demektir. Bir lamı çıkar, gene Allah demektir. İkinci lamı çıkar, gene Allah demektir. Son harf kalınca, gene hu demektir, gene Allah demektir. Bir çıkardı mı Allah olur? Bir lamı çıkardı mı ilah olur? Ötekini çıkardır mı hu olur? Her harukarda. Her bir harfi Allah demektir. Her bir harfi aşk demektir. Tecelli eden el esmaul husnası sadece aşk demektir. Kuluna, varlığa seni seviyorum demektir. Allah bizi Rabbinin efalini anlayanlardan eylesin. Efalinin aşktan olduğunu, rahmetinden olduğunu Hürrünü sevdiği için öyle muamele ettiğini anlayıp iman edenlerden eylesin. Rabbi hakkında suizanda bulunanlardan eylemesin. Bütün kardeşlerimize selam olsun.